Aziz Müslümanlar, Allah Celle Celaluhu ilk nimetlerini cebri-i lütfi havası içinde bizim irademiz, o mevzudaki isteğimiz işin içine girmeden bize lütfetmiştir. İradesiyle arz endam eden insanlara Rabbimizin ikinci nimetlerine gelince onlar birer şartı adiye, birer küçük sebebe bağlanmıştır. Rabbim bizi nimetlerle perverde edecek, dünyada ve ukhvada aziz kılacaktır. Fakat bu istikamette bizim bir kısım gayretlerimize bağlamıştır. Biz bu istikamette bizden istenen vazifeyi yerine getireceğiz. Rabbim de bizi o nimetlerle perverde edecek, bu aziz kılacaktır. Daha sonraki nimetler cebri, lutfi şeklinde cereyan etmediğini bir kere daha hatırlatayım. Sizi ilk defa yaratan Hz. Allah yaratırken sizin iradenizin müdahalesi yoktur işin içinde. Sizi mümin yaratırken yine iradenizin dahi yoktur. Bu memlekette yaratırken yine iradenizin dahi yoktur. Müslüman bir anadan babadan getirirken bütün bunlar cebri-i şeklinde cereyan eden şeylerdir. Ama daha sonra yeni yeni nimetlerin akıp akıp başınıza gelmesini bekliyor, intizar ediyorsanız, bu sizin iradeniz, bu mevzudaki cehdiniz ve gayretinize bağlanmıştır. Sizden herhangi bir cehid olmadıktan sonra Rabbin nimetleri size gelmeyecektir. Gelirse havkalade eden bir şey olacaktır. Aramızın bulunmuş olması ve telifimiz. Rabbin büyük nimetlerinden birisidir. Birbirimizle aramızı bulmamız, sıcak bir atmosfer meydana getirmemiz, musamaha alakı içinde yaşamamız, sevgi atmosfer içinde yaşamamız. Rabbim bunu da bize lütfedecektir. Fakat bu mevzuda gelişmiş idraklara, inkişaf etmiş gönüllere ve tam duyanla duygulanan vicdanlara Rabbimizin lütfu olarak gelecektir. Ama insanlar vicdanıyla, kalbiyle, kafasıyla devreye girecek, Rabbisinden bunu isteyecektir, o da lütfedecektir. Onun içindir ki Aleyhisselatü vesselam bu mevzuda ümmetine şunu duyurur. Ben Rabbimden ümmetim için şunu, şunu, şunu istedim, bana lütfettiler. Fakat dedim ki, ya Rabbi ümmetim arasına iftirak atma, onları bölme parçalamam. Rabbim benim bu duamı kabul etmedi diyor. Zira bu ümmeti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın davranışları ile ayarlamasına bağlı bir husustur. Zira ümmeti Muhammed'in ittihadı, aklı eren, müdrik ve şuurlu kafaların birleştirici ve uzlaştırıcı unsurlar ortaya dökmesine bağlıdır. Zira bu bir rüşdüne erme ifadesidir. Rüştüne eremeyen kimselerin uzlaşması mi. Sokaklardaki çocukların ebediyen kardeş olarak yaşadığını gösterebilir misiniz? İnsanın dunundaki mağlukatın boğuşmadan yaşadığını gösterebilir misiniz? Boğuşmadan yaşama bir şuur işidir, bir idrak işidir. Rabbim senin şuur ve idrakın onu lütfedecektir. Civan mertlik yapacaksın. Şuur idrakınla devreye gireceksin. Bu ihsan sani senin iradene terettüp edecektir. Bakın sahabide nasıl bir anlayış Rabbin lütfunu çağırıyor. Rabbin lutfunu davet eden anlayışa bakın. Orada bir iki misalini arz ettim size. Fahri kainat Efendimiz Medine'ye teşrif edince... Eus ve Hazreç birbirini yayıp duruyorlar. Boğaz vakaları cereyan ediyor. Herkes birbirine düşman. Ubade ibn Samit, e Muaz ibn Cebel'e düşman. Sa'd ibn Muaz'a düşman. O ona düşman, o da ona düşman. Fahri Kainat Efendimiz'in ilk halakasını teşkil eden topluluk bütünü birbirine düşman. Resul-i Ekrem ellerinden tutuyor bunları kardeş yapıyor her muhacirini bir Ansar'dan bir zatın evine koyuyor. Ve aynı zamanda onlar onların bağlarında çalışıyor ve istifade ediyorlar. Aylar geçiyor aradan. Yurdunu, yuvasını terk etmiş, hiçbir işe sahip olmayan fakir bir topluluk, muhacirin. Yurdu, yuvası, bağ bahçesi içinde çalışan, servetli veya hiç olmasa zirai durumu iyi olan zengin bir topluluk, Ansar. Muhacirin Ansar'ın evinde çalışıyorum Ansar'ın evinde yatıp kalkıyorum Ansar'la beraber giyip içip oturuyor, Ansar'la beraber dolaşıyor. Bir gün Muhacirin geldi Resul-i e dediler ki ya Resulallah bu Ansar kardeşlerimiz bize yardım ediyorlar. Bizi kardeş kıldın bunlarla. Fakat bize giren geliyor ve var olduğumuz hissine varıyoruz. Biz Allah için Mekke'yi terk ettik. Allah için evladı ihali terk ettik. Allah için yurdu yuvayı terk ettik. Ve Allah için hicret ettik. Sırtımızdaki elbiseyle ve kursağımızdaki ila şayet hicret ettiysek Allah için hicret ettik. Ama şimdi şu duyguya kapıldık, mazur görün. Biz sanki Ansar kardeşlerimiz bize baksın ve biz de tüfeğini olarak onların sırtından beslenelim diye buraya hicret etmiş gibi geliyor bize. Ansar'ı çağırdı Efendimiz. Bakın dedi muhacir kardeşleriniz ne diyor? Ayrılmak istiyorlar. Kendi işlerini kendiler görmek istiyorlar. Belki dilerler belki de çarşıda pazarda hamallık yapmak istiyorlar. Ansar ağladı. Dediler ki ya Resulallah. Muhacir kardeşlerimiz senin için ne fedakarlık yaptılar. Yurtlarını, yuvalarını terk ettiler. Müsaadesinler Allah iznimiz onlara bakalım. Müsaadesinler evlerimize barındıralım. Muhacirin diyor, ki hayır ya Resulallah bağışlasınlar bizi. Bağışlasınlar ayrılalım bugünden itibaren. Biz hizmetimizin mükafatını alıyoruz ağır geliyor bize. Bunun için hicret etmişiz gibi geliyor. Ansar ayağını diratıyor, olamaz diyor. Muhacirin de illa ayrılalım diye diletiyor. Ve Resulü ediyor onları. Diyor ki evlerinden ayrılın. Bağla bahçelerde beraber çalışın. Siz de kazancınızı alın, kendinize göre öyle mezar maaşiyetinizi temin edin ve geçinin diyor. Gönülleri ansarın istemiyor ama hakem Resul-i Ekrem olduğu için razı oluyorlar. Bu Farika kâinat efendimizin eliyle teessüs etmiş bir kardeşliktir. Ve iki kişinin hayatında cereyan eden şu tabloya bakın. Her muhacirin bir ansara kardeş edilmişti. Mekke'nin peçesini taşıyan Abdurrahman bin Auf da Medine'nin sultanı, Uhud'un kahramanı, şehitlik anlarını yaşarken kendisini soran Muhammed bin Mesleme'ye yaralı yaralı aslan şöyle diyordu. Peygamber'e selam söyle. Uhud'un arkasından cennetin kokuları geliyor bana. Sa'd bin Rabi radiyallahu anh bu iki zatı da bir kardeş yapmıştı. Abdurrahman bin Avuf diyor ki, kardeşim bana öyle bakıyordu ki evde kendisi en mühteneh odadan ayrılmış ben orada yatırıyordu. Hanım içinde bir yer bölmüştü orada yatıyordu, kendi de bir yerde yatıyordu. Bir evi parçalamış bölmüştü bizi de içinde barındırıyordu. Bir gün hayretimi mucib olacak, beynimi kafa içinde donduracak bir tabloya şahit oldum. Gözleri dönmüş gibi Uhud'daki kahramanlığına yakışır bir kahramanlık içinde. Elimden tuttuğu gibi tesettür hayatı yoktu. Ben iki zevcesi var yanlarına götürdü. Oturuyordu iki hanımı da maksurenin arkasında. Hanımlarını gösterdi, bunlar benim zevcelerim kardeşim dedi. Mekke'yi nasıl bırakıp geldiniz onu ben biliyorum. Peygamber için nasıl her şeye katlandınız onu ben biliyorum. Şunlar benim zevcelerim, beğen bunlardan bir tanesini. Vallahi boşuyacağım. iddetini bekleyecek ve sen evleneceksin. Anlıyor musunuz kardeşliğim? Abdurrahman bin Ağuz cüvammet bir insandır. Kendi çoluğunu, çocuğunu ve Allah için terk eden insan ruhta bir hisse tatil edebilecek böyle bir şeye razı olmaz. Kardeşim zevcen de sana mübarek olsun. Malın da sana mübarek olsun. Aile aflatın da sana mübarek olsun. Sen bana pazarın yolunu göster hamumallık yapmasını bilirim. Şerefli sahabim. Mekke'de büyük ticaretler çeviriyordum. Dıştan gelen karvanlar, Abdu'u Aman bin Avf'a ulaşıyordum. Bu güneş yüzlü adamı görmeden, bu tatlı çeyreği görmeden tüccar geçmiyordum. Ama orada eline bir ip alacak adam çıksın. Pazar pazar dolaşacak, yok mu iş taşıttıracak diyecek. Hammallık yapacak, medar mâişesini temin edecek. Zevcesini tatlika dilbeste kardeşlik şuuru... ve kardeşinden müslümanlık hesabına bir şey koparmama duygu ve düşüncesi içinde alabildiğine civanmert başka bir sahabi ruhu... Kardeşlik bu denli sağlam kaideler üzerine oturtulursa... bu cemaat batıyı hayretle bırakacak şekilde... gib gibi kimselere, Arnolf gibi kimselere hayret ediyoruz... 25 senede cihanın imparatorluklarını yıkan, yerinde muhteşem bir medeniyet kuran, ve 78 yedi asır devam eden, şu Müslümanların inkişafını aile ediyoruz dedirten, işte onlardaki tevfik-i ilahinin vesilesi bu ittifak ve ruhudur. Rabbim bize bir lütufta bulunacak, bizi aziz ve payidar kılacak, fakat ilk müdahale ve muhaleceyi biz yapacağız. Bu kardeşlik der ki Allah Celle Celaluhu Cihan'ın hazinelerinin kapısını açtı onlar için. Koca Sasani İmparatorluğunu bir hamlede yıktırdım. Koca Bizans İmparatorluğunu toz toprak haline getirdim. Ve Cihan'ın tek medeniyet memba halinde tek medeniyet muallimi halinde Müslümanlı insanlığa takdim ettim. Aziz Müslüman kardeşlik Rabbim büyük sevdiği şeylere saygılı olman. Ehli kıbleye saygılı olmam, ehli imana saygılı olmam, secde edenlere saygılı olmam, Rabbe dilbeste olanlara, Hz. Muhammed'e bağlı olanlara saygılı olmam. Sağda solda ortada, ortanın sağında ve solundan nerede olursa olsun ehli kıbleye saygılı olmam. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah'a saygılı olmam. Rabbim bu peyman içinden içinde sadakatla yaşamaya bizleri muvaffak eylesin. İnsanımızın gönlünü, şuuru uyanık, füşrar ederek aralarında kendilerini telife götürebilecek hususlarda dirayet ve kiyasetle onu serfiraz eylesin. اَلَا اِنَّ اَحْسَنَ الْكَلَامُ وَابْلَغَ النِّظَامُ كَلَامُ اللّٰهِ الْمَلِكِ الْعَز۪يزِ الْعَلَّامُ كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون